dediler. O da Rabbinin rahmetinden hak yoldan sapanlardan başka kim ümit keser ki dedi ve ilave etti: Ey elçiler, bundan başka işiniz nedir sorabilir miyim? Haberin olsun dediler. Biz suçlu bir topluluğu cezalandırmak için gönderildik. Ancak eşi dışında Lut'un ailesi müstesna. Çünkü onların hepsini kurtaracağız. Eşinin suçlularla beraber kalmasını gerekli gördük.